Herkese iyi geceler. Organize gürültülere hoş geldiniz. İyi geceler. Bu hafta uzun bir açılış da başladı program. Oren Ambarci ile başladı. Onun In The Pendulum's Embrace adlı albümünden Trailing Moss in Mystic Love adlı parça Parçayı pardon parçayı dinledik. Kısaca Ambarci bir Maltenstrümentalist. Ee, ama an olarak gitar ve bateri çalıyor. Ve çeşitli e, perküsyon aletleri. Ee, Sidneyli bir müzisyen. Ee, 86'dan beri e, performans gerçekleştiriyor. Çeşitli yerlerde birçok da ...beraber çalıştığı, tanıdık insanlar var. Bizim daha önceden çaldığımız mesela San var. Hı hı, bu gece de çalacağımız. Evet, çok bağlantılı olacak bu gece zaten. Aslında üç grup çalacağız ama... üçü de birbiri, birbirini seven gruplar. Hı hı. Öyle bilgilere erişebildik. O kadar. İşte mesela Orin için, Orin'in müziği için dingin, sakin, suskun gibi bir tanımlama yapılıyor. Hı hı. Yalnız e, dinleyicilere fazla suskun gelmiş olabilir aslında öyle değil çünkü bas ağırlıklı bir parçaydı hani e, yani akustik gitar vardı tabii ki o ağırlıktaydı ama hani arkadaki basları radyo dalgalarının kalitesizliğinden bizim radyonun Peki. dalgalarının özelliklerinden <gülüyor> iyi iletememesi gibi bir durum söz konusu olmuştur illaki hı -hı. diye düşünüyorum yine de üzülmesinler hani programın podcast olacak orada daha kaliteli en azından mp3 formatında yani bizim sitemizden tamlış adresimizden dinleyebilirler peki ee, geçeyim mi sana hı hı e Arada vokal de kullandı galiba Oren bu arada. Evet evet vokal de kullanıyor. Özür diliyorum araya girdiğim için şimdi şey bunu söz zarlı için de Oren'in Dalgın düşünceli endişeli tanımlaması yapılıyormuş hı. galiba. Ama e, hani vokali çok az duyduk yaptı vokali. Başka parçalarına da bakmak lazım. Ben dinlemiştim bu albümü ama bu albümü mü bilmiyorum. Oren'in başka parçalarını şimdi hatırlayamıyorum ama yani nasıl da vokali diye. Oren'i San takip edecek. Güzel de bir giriş olacak. San'da iki kişilik bir grup. Daha önce birçok kere çaldığımız bir grup. Evet. Ve çoğu çaldığımız bu programda çalınan müzikleri yapan müzisyenler tarafından sevilen, beğenilen bir grup. Amerikalı, deneysel, drone metal ya da doom metal tarzında müzik yapan bir grup. iki gitarist... Dron çok daha yakışacak bir ben, etiket olabilir. Kesinlikle hakikaten. bence de öyle. Hani drone'u birisi bana tanımla deseler ben sana dinletirim. Ve tamam yani tanımlamış olurum diye düşünüyorum. Ben sana dinletirim. <gülüyor> <gülüyor> Garip evet, e evet işte drone yani e az gitar riffleriyle hani çok ne bileyim az gitar vuruşlarıyla ama uzun uzayan ses dalgaları <gülüyor> çıkartarak yapıyorsan çok da başarılı. Kesinlikle <gülüyor> O zaman San'ın Double O Void albümünden Richard'la devam edelim. Devam edelim. Sonra da onun hakkındaki düşüncelerimizi parçadan sonra dile getirelim. Double O Void isimli albümünden Richard'ı dinledik ee, Sanal ikinci albümüydü bu Double O Void Yılını şimdi bilemiyorum Ama bakayım hemen hızlıca <gülüyor> <gülüyor> İşte bu teknoloji çok iyi. 2000 CD'sinin çıkışı 2000 LPS'inin çıkışı da 2003 yani. Sanal müziğiyle ilgili ne diyeceğiz Aslında çok hani ya Beni böyle şey yapıyor Hani Hmm, nasıl derler böyle hipnotize etmek de değildi o böyle Hı -hı. tam olarak. Benim ilk aklıma gelen oydu. Öyle mi? Hı -hı. Ama... Yani bir an seni yani kapsıyor gibi. İçine alıyor öyle. ve Çinli onu oluyor. dinletiyor. Öyle. İyi de bir yerlere götürüyor yani. Daha önce de dinlediğimde beni böyle havada hissettiğimi kendime söylemiştim. Öyle yapıyor çok. Her defasında beni o soktuğu umut, durum artık Bir anda gidiyor. şey de yapıyor yani bu yani yavaşlatılmış ve o boğuk ve e, bas sesler bir an böyle hani zaman çok yavaş aktığını falan hissettiriyor. Hı hı. Ama böyle içine girince de, de yani çok fazla dinleyince de yani mesela bu yine 12 dakikalık falan bir parçaydı sanırım. Hani yine uzun süre dinleyince aslında bir yandan da böyle zamanda fena hızda ilerlemiyor gibi geliyor. Yani değişik böyle evet, zaman evet. konusunda ayrı bir şey sokuyor insanın. Bir şey de iyi oldu. Hani şeyden orandan sonra, Kesinlikle. hani onun Oren akustik dediğin... Aynen, akustik gitarından sonra böyle yani bir elektronik sesler duymak. Yani gitardan çıkan iyi oldu. Evet, akustik de dinlendiriciydi, bu da dinlendirici. Peki şimdi neye geçiyoruz? Şimdi e, maşine fabrike geçiyoruz. Daha önce machine fabrik diye sanırım anons etmiştik. Öyle hatırlıyorum. Daha önce çalmıştık. <gülüyor> şimdi fenomenkçe sözlüklere bakıp aman yanlış söylemeyelim diye doğrusunu öğrendik. E sen uzun uzun araştırma yaptın. Yanlış söyleyeceğimizi <gülüyor> sanmıyorum. Yine de ama yanlış söyleyeceğiz çünkü. <gülüyor> Çok. Meşine Fabrik aslında Rutger Zuyderwelt'in sahne adı. Hmm. E, kendisi 78 doğumlu Hollanda doğumlu bir müzisyen. 2004'ten beri Meşine e, Fabrik adıyla e, sahne alıyor ve kayıt yapıyor. Kısaca ne diyebiliriz zamanda piyano az çok az ama piyano ve gitar dersi almış Sonra da bunları bırakmış He. Çok fazla eğitimini sürdürmek istememiş Ve müzik alanında eğitim almak istememiş Benim anladığım kadarıyla görsel şey, şeye yönelmiş e, Bir işte sanat okulunda grafik tasarım Grafik tasarım ...işte hala tasarımcılık yapıyormuş... ...anladığım kadarıyla benim Tabii tabii işlerin hani çok e, görsel... ...bir yanında var... ...ama müzik üretmeye devam ediyor... ...daha çok böyle <Gülüyor> şey mi bu aralar çağlarımız böyle... ...mekansal müzik yapan sanatçılar... gibi. ...aslında müziği, öyle hal. bir şey de barındırıyor... ...hani e, nelerle ilgilendiğine... ...baktığımda hani mekan sesleriyle de... ...ilgileniyor... <Gülüyor> ...bu işte kimi... ...heykelimsi, plastik... ...sanat işte Ösi olan bazı çalışmalar yapıyor sanatçılar aynı zamanda bunu sergiledikleri salona Bir de müzik yapıyorlar o mekana ait o olan bir müzik hı hı. ve yani çok gönlüler tasarımcılar işte herhalde yine e, evet, e, meşin ferbri' şuradan da anlayabiliriz mekanı nasıl önemsediğini yani birçok ülkeye gidip e, konserler vermiş ve yani performans e, müzik yapmasının önemli bir kısmını oluşturuyor o müziği performe etmek Türkiye'ye de geldi e, ne zaman olduğunu bilemeyeceğim ama burada gördüğüm kadarıyla var e, müziği de imajsız nasıl diyeceğim bunu bilmiyorum film diye yani İngilizceden direkt öyle çevirince kötü oldu ama öyle tanımlıyormuş hmm. Aa, o zaman kendisini dinleyelim yaklaşık 20 dakikalık bir parçasını çalacağız. Sanırım bu bir single değil mi? Ha, galiba. Ama ben <gülüyor> bakmadım. 2005'te evet 2005'te e, Leaf attı bir single çıktı. Yaklaşık 20 dakika uzunluğunda bir kompozisyon ama e, kompozisyon biçimi e, klasik müzik kompozisyon biçiminin... ...yani nasıl diyeyim... Dışında mı? Hayır hayır yani ona yakın. Onunla beslenmiş Hı -hı. gibi sanki. Evet yani 19. yüzyıl falan... ...o anlayışa yakın. Yani çok basit hani bir anlamda. Hani gelişmesi sonucu falan... ...çok belirgin. Yaklaşık 20 dakika... O da oldukça sessiz işler yapıyor. Bugünkü hı hı. programımız biraz sessizlik üstüne oldu diyebiliriz sanıyorum. Evet. Kim bilir öyle görebilir. Hı hı. Peki, Peki o zaman. Artık <gülüyor> veda zamanı. Ee, şunları söyleyelim. Bu programın ve önceki programın programların podcastine ve playlistlerine organizegürütüler. tumblr.com'dan erişebilirsiniz. Ayrıca bize yazmak isterseniz de gürültüler at gmail.com'a yazabilirsiniz. Herkese iyi geceler. Ben de herkese iyi geceler diliyorum. Machine Fabrik'ten Leaf dinliyoruz.